Kaf Suresi Mekki olup kırk beş ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kuranil Mecid Kaf şanlı şerefli Kur'an hakkı için. Doğrusu onlar kendilerinden birinin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 bihi ve Ve tal'un Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik.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 Onlardan önce Nuh halkı Ashabı Res, Semud Ad Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eyke ve tüm Bağ halkı da Hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar. اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِمْ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ biz, ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki, bu tekrar yaratmada acze düşerim? Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar, bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler. وَلَقَدْ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ مِنْ الْوَرِيدِ İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.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 وَنُفِخَ فِي <الْوَعِيد> Sura üfürülür. Kalk borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür. <وَشَهِيد> o gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak...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 اَلَّذ۪ي جَعَلَ Allah, muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme, her nankör, inatçı kafiri, hayramani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı.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 قَالَ لَا تَحْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmetmem. يَوْمَ لَقُولُ O gün cehenneme biz doldun mu dedikçe o daha yok mu diye iştahını dile getirir. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد Cennette takva sahiplerine yaklaştırılır. li kulli Men bil ve bi Onlara işte denir. Buydu size vaat edilen mükafat. Hakk'a yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan İnsanların görmediği yerlerde bile, Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır. Haydi selametle girin oraya, bugün artık ebediyet günüdür.